Developing human beings that you're talking about, these embryos were produced in an artificial, uh, scientific environment. In vitro fertilization is not God's will. We're on a road where we really don't know where we're going as far as what's next. We're talking about the harvesting embryos. We're talking about this. We're talking about that. What, what is the cause? How could we possibly abandon the research? Oh, well, that's right. it's The old question. You know, if you think the research is good, of you've got no problem. It's only the Dream Theater adlı grubun Grid Debate adlı parçasından bir bölüm dinlediniz. E, klonlama araştırmaları hakkında bilimsel bir münazaradan alıntı. E, siz de fark etmişsinizdir e, ülkemizdeki örnekler hiç benzemiyor. E, belirli sürelerde tek tek her konuk görüşünü belirtiyor ve diğerleri de her ne kadar konuşmacının e, görüşüne katılmasa da sözünü kesmeden dinliyor. İstersen bir de ülkemizdeki örneğini dinleyelim. Yönetim dese ki, Halis A. Malkış'ı sahaya sürüyorum arkadaş, libero oynayacak dese, adam sesini çıkarmayacak yani. ya. Yok, vallahi billahi acil. <gülüyor> bir dakika, bir dakika, <gülüyor> Allah Allah. bir şey ya, ya, ya. Vallahi öyle, şey, öyle bir duygu var. Yanlış bir şey ya, bir hakkı hakkı olur mu öyle şey? Evet, şey yanlış duymadınız. <gülüyor> Turgay Şener resmen Ali Sami'nin ile ilgili şeyler söylüyor. <gülüyor> Bu da ülkemizdeki tartışma anlayış işte. Farkı görüyorsunuz. O şey gitmeyen bir görüş olduğunda direkt cart diye konuşmacı sözü kesiliyor. Sonra başlıyor bir karmaşa. Kimin ne dediği, neyi savunduğu belli değil. Bu tartışmanın içeriği futbol olduğu için böyle olduğunu düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Mustafa Akyol'u tanıyanlarınız vardır. Türkiye'de akıl tasarım teorisini açıklamaya çalışan bilgili insanlardan biri. Yurt dışında da çeşitli medya kuruluşlarının, kurumların düzenlediği münazaralara, konferanslara konuşmacı olarak katılıyor. Hatta Amerikan okullarında evrim teorisinin yanında bir de akıl tasarım teorisi okutulsun mu, okutulmasın mı konulu davalara bilir kişi olarak Katılıyor. Bu özelliklerinden haberdar olduğum için kendisine ulaşarak ülkemizdeki münazaralar ile e, yurt dışında katıldıklarını bir karşılaştırmasını istedim. E, bu konuda bizdeki düzeyle batıdaki batıdaki arasında ciddi bir fark olduğunu söyledi. Orada orada da sıcak tartışmaların olduğunu ama yani. TV'lerde, hele akademik platformlarda düzeyli ve sakin bir tartışma üslubunun egemen olduğunu söyledi. Dream Theater parçasındaki üsluba benzer formattan bahsetti. Yani iki ayrı görüşte kişilerin çağrıldığını, 5 ya da 10'ar dakikalık sürelerle karşılıklı konuşarak birbirlerinin görüşlerini çürütmeye çalıştığını, kimsenin söz kesmediğini anlattı. E, tartışma sonunda da bazen oylaması ile e, kimin daha ikna edici olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Biz de böyle böyle bir ortamı e, bulmadığını daha çok ortamın e, kanlı bıçaklığı olarak <gülüyor> terk edildiğini söyledi. Yani bildiğiniz gibi Türkiye'de de tartışma programlarına katılıyor ama burada işte yukarıda anlattığı gibi bir formatla karşılaşmadığını söylüyor. Genelde konuşmacıların birbirinin sözünü kestiğini, argüman ya da karşı argüman geliştirme kültürünün bizde olmadığını vurguladı. İşte zaten argümanları anlayan, onları merak eden kişilerin de az olduğunu söyledi. Yani gerçekten öyle çok az yani dinlemiyoruz bir kere. Ya geçtiğimiz yıllarda akıllı tasarımı ve evrim teorisinin tartışmak amacıyla e, Javs Kabuğu sanırım Geoskabuğu adlı programa konuk olarak çağrılmıştı. E, fakat evrim teorisini sanılacak hiç kimse programa katıl, katılmamıştı. Katılmaya yanaşmamıştı. Ya daha sonra Mustafa Bey e, akıl tasarım teorisini anlattıkça telefona, telefonda bağlanıp hiçbir argüman getirmeden bu adamın dedikleri yanlış, inanmayın ona gibi şeyler söyleyen üniversite profesörleri ortaya çıktı. Yani üniversitenin profesörleri yani argüman geliştirmeden yani tartışmanın nasıl yapılacağını bilen insanların bu şekilde ortaya çıkması garip karşılamıştım ben. Yani neden insanlar karşıt görüşlerinin var olmasına tahammül edemiyorlar anlamıyorum. Yani sen doğruyu biliyorsan karşındaki de sana göre doğru olmayan şeyler söylüyorsa açıkla kendi görüşlerini değil mi? Yani doğru bildiğini anlat bize. Ya da karşındakinin karşıdakinin nerede hata yaptığını belirt ama yok yani bağırıp çağırma hatta hakaret etme daha kolay geliyor bize yani hakaret deyince aklıma geldi anafikir.com'da da akıllı tasarım teorisiyle ilgili yazılar yazmıştım o yazılara gelen yorumlar işte görüşlerini bildiren arkadaşlar oldu orada da tartışma bir süre sonra kişisel atışmalara hatta hakaretlere dönüştü yani sanki ortada tartışılan akıllı tasarım değildi görüş bildiren kişilerin zeka seviyeleri. Kim daha zeki, kim daha çok biliyor adını tartışma. Ya, demek istedim her zaman sizinle aynı fikri paylaşmayan kişiler olacaktır. Bu açık. Ama bence önemli olan ortak bir yerde buluşup doğru yara beraber gitmeye çalışmak. Yani, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bayram da yaklaşıyor. Hepinize iyi bayramlar.